Fatih, hikmet üzerine yaşamamız gerekiyor. Doğru mu? Yani bir şeyde hikmet aramalıyız. Yani bundaki hikmet nedir? Ne diyor adam? Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Evet o hikmetten biz sual ederiz insan. O hikmeti merak ediyor. Lakin hikmet hayatın ana merkezinde olamaz. Biz bunu karıştırıyoruz. Eğer hikmet ana merkezli olursa, çünkü hikmet şu demek, o işteki fayda, o işteki menfaat, o işteki yarar. Yani hikmet dediğim mesele eğer, her şeyde hikmet ararsan, senin aklın o hikmeti bulamayacak dereceye geldiği zaman bu sefer farklı taraflara gidebilirsin. O yüzden şunun öncelik tarafı illettir. İllet bir şeyin ana sebebi. Yani e, emir, vacipler tamam mı? Bunlar işin onu farz kılan e, sebep. Mesela namazdan gidelim mi? Mesela namaz. Neden namaz kılıyoruz? Neden namaz kılmalıyız diye birisi sana soru sorduğu zaman biz ilk önce ne yapıyoruz genelde? Kardeşim işte hayatında şöyle faydalar var, şu var, bu var. İşte ahirette sana faydası şöyle. Yani hikmetlerini, faydalarını, yararlarını anlatıyoruz. Doğru mu? Ama en başta ne dememiz lazım? Allah'ın emri. Yani ille tarafı Allah'ın emri. İşte neden oruç tutuyoruz? Allah emretti diye. İlleti budur. Sonrasında hikmetini, faydasını aramaya başlarsın. Ve mesela şöyle bir şey de var, mesela içki neden haram? Domuz yemek neden haram? İçkinin zararlarını anlatıyoruz mesela, hikmetini değil mi? Zararlı olmasını, sonra domuzun haram olmasındaki e, hikmetleri anlatıyoruz. Ama ana meseleye geri döndüğün zaman nereye çıkıyor? İllete yani Allah emrettiği için. Yani domuzun faydasını bulsan dahi Allah ona haram dediği için zaten o çirkin oluyor. Bu meseleyi karıştırıyoruz. Sonrasında bu hayatımıza yansıyor Fatih. Hayatımıza nasıl yansıyor biliyor musun bu ayrım yapamamak? Zaten mütezile bu endeksli yaşıyor. Hikmeti hayatın ana merkezine koyduğu için böyle hani namaz kılacağız. Namazımızın hayatına, hayata faydalarını bilmem lazım. Eğer hayatın fayda tarafını göremezsem o zaman namazın manası yoktur. Orucun hayatıma fayda tarafını göremezsem o zaman orucun bir faydası manası yoktur. Diye bu sefer çok sıkıntılı taraflara gidebiliyor. Şimdi buradan... Hayatımıza yansıma tarafına bakalım. Başımıza gelen musibetler, sıkıntılar, dünyada gördüğümüz hadiseler, seller, depremler. Şimdi bir de illet hikmet çerçevesinde böyle değerlendirelim. Bu seller, depremler niye oluyor? Allah istediği için oluyor. Allah öyle murad etti. Mürid olan odur, muhtar olan odur. Seçen odur, karar veren odur. Bak, asıl mesele innet. Allah öyle istediği için öyle oldu. Sonrasında ne yapıyoruz Fatih? Sonra hikmetlerini arıyoruz. Yani niye böyle oldu diye akıl tatminlik istiyor ya. O çerçevede düşünüyorsun yani şöyle olsaydı, şunu yapsaydık diye kendi önlemin, kendinde gördüğün hataları konuşmaya başlıyorsun. Ama insanın aklı hikmete yetmediği zaman kadere itiraz ediyor işte. Bu illet ve hikmetin değerlendirilmesini yapamadığı zaman yani bir yerde bir savaşta ölen bir çocuk gördüğü zaman, çirkin bir hadise gördüğü zaman bu sefer isyan ediyor işte. Çünkü hikmet arıyor. Hikmeti bulamadığı zaman illete ilişiyor. Allah burada haşa yanlış yaptı diyor. Böyle olmaması lazım diyor. Niye böyle oldu ki diyor. Niye öyle verildi, niye öyle alındı? Allah'a isyanacak dereceye geliyor mu Fatih? Neden? Çünkü hikmeti bulamadı. İşte buradaki o illet ve hikmetin arasındaki bağı kurduran, kalbi, aklı teskin ettiren ne biliyor musun? Teslim ve tevekkül işte. O yüzden ihtiyar kadınların dinine tabi olun. Bu hadis-i şerif neden var? Çünkü ihtiyar kadın yani bir şeyi İdrak edemese de, hikmet tarafını bilmese de Allah en iyisini bilir. Cenab-ı Hak neyi murad ettiyse en güzeli odur der. Çünkü teslim ve tevekkül, mesele teslim ve tevekkül. Muazzam bir tevhid dersi var. İkisinin birleşim noktası tevhiddir. Yani teslim olacaksın ve tevekkül edeceksin. Tamam da ardından bir soru geliyor işte. Kime teslim olacağım ben ve kime tevekkül edeceğim? Her hadisenin, her olayın sahibine, her fiilin sahibine, her neticenin sahibine o neticeyi doğuran sebeplerin sahibine ben teslim ve tevekkül ediyorum. Çünkü ondan habersiz değil ki. Kainatın tasarrufu onun elinde. Her şey onun ilmi, iradesi, kudretiyle olur mantığı çıkıyor. O yüzden bir hastalık, bir musibet şey geldi zaman ya bunlar niye geliyor? Kaza yapıyorsun, niye böyle oluyor? E Cenab-ı Hak öyle murad etti. Sonra sen kendindeki kusur cihetlerine bak. Gördün mü Fatih? Bu cihetler çok önemli. Ama iyilik olduğu zaman, güzel bir şey olduğu zaman hemen illet kendin biliyorsun. Ana kaynak kendini biliyorsun ya. Değil mi? Ama başına gelen sıkıntılarda hemen kendinden atıyorsun. ya Bu da kaderin bize sağlamış olduğu bir fayda zaten. Cenab-ı Hak o illet ve hikmet dairesinde ve buluşacağımız teslim ve tevekkül ikilemesinde yaşamayı bize nasip etsin. Şey meselesi anlaşılırsa yeterli yani. Ana bizim teslim ve tevekkül anlayamadığımız şeyde... Sen hikmetini her şeyin bulabiliyor musun? Ayağın takıldı düşüyorsun lan. Onun niye böyle oluyor? Allah muhafaza. Olumsuz bir haber alabilirsin şu an. Diyorsun ki her şeyim yerinde. Doktora gittim, şunu yaptım, ilaçlar falan, abi ötkenler falan. Hikmet arıyorsun, bulamıyorsun. Ne yapacaksın? E ne yapacaksın yani bak? Allah böyle murad etti diyemezsen isyana gidersin işte. Üstad bu taraftan hep yaklaştığı için kadere teslim olması da bundan. Kaderin mahkûmum diyor ya, burada gizli işte. O ne derse o olur. Elhamdülillah.